Bir defa bir doktora götürsün bence, yani götürmüş olabilir bilemiyoruz, götürdü mü götürmedi mi. Hani bizim elimizde e, sihirli bir formülü yok, şunu uygula da iyileşir diye. E, ben bilerek sordum hani, e, küçüklüğünüzde, küçüklüğünde bunlara dini telkinlerde bulundunuz mu? Ne? Bulundum diyor, ya işte yakın zamana kadar e, görevleri yapıyordu diyor, işte birkaç senedir işte camiye yanaşmıyor, belki namaza yanaşmıyor vesaire. Tabi ee, tabii burada arkadaşları, çevresi çok önemli. Yani zihnini birisi çelmiş olabilir. Allah korusun ateist de olabilir, dinsiz de olabilir, heristan da olabilir. Hı hı. Ee, ne yapacak? Yani mesela e, bu yani eğer psikolojik bir hastalığı varsa ee, yani bir defa bir hekime götürsün Yani bir psikologa götürsün Hekime götürsün Ondan sonra da işte ağzı dualı insanlara okusun Yani e, Allah'tan şifa istesinler Bu diğer maddi tedaviye Yani hekime gitmesine Engel değil hı hı. Şimdi ben yurt dışında Bir süre yöre yaptım 1980 4 yılın 83 84 yılında Samsun Havuz ilçesinde müstü oradan yurt dışına gittim bir cemaatimiz beni bir yere götürdü yani görev yaptığımdan böyle bir 10 kilometre uzakta bir yere götürdü yolda da dedi ki ya hocam dedi bir işte hemşerimiz var onun bir kızı var dedi işte arkamda kedi var köpek var diyor Aslında kedi köpek yok diyor Allah Allah Gittik. Şimdi ben e, böyle 17-18 yaşında bir kız bir köyde kalıyorlar. E, diyor ki arkama bakıyorum. Arkamda bir siyah köpek var diyor. Ben görüyorum diyor e, kızcağız. Anne babası da diyor ki bir, ya, köpek var diyor ama biz görmüyoruz diyor. E, şimdi tabii biz ne yapabiliriz? Yani burada e, ben dedim ki getirin şurada bir suya e, ben okuyayım onu şifa inşallah için dedim. Ee, ne okudunuz? Mesela tuttum. Ayet-el okudum. Ayet-el Kürsü, hani biz e, tesbihattan önce okuyoruz ya, evet. Subhanallah, Elhamdülillah demeden önce. Ee, i̇şte peramerimizin e, Ayet-el Kürsü'yü namazlardan sonra ile ilgili tavsiyesi var. Onun için okuyoruz. Ayet-el Kürsü Allah'a anlatıyor. Ee, orada Allah'ın e, ismi azamı var. Ee, işte İhlas Suresi'ni üç defa okudum. Felak ve Nas surelerini üçer defa okudum. E, Yasin Suresi'ni okudum. Fatiha Suresi'ni okudum e, defa. Yani bunda anzü besmele çek bismillah işte inşallah şifanıniyetine ilaç gibi olsun dedik. Ben bunu herhangi bir yerde bir kitapta okudum filan değil. Ne yapacağız? Yani e, biz götürmüşler, bizden bir Hatta medet istiyormuş. Şey, evet. Ben hekim değilim, doktor değilim. Ya ben ne yapayım kardeşim? Yani Başınızın çağrısına bakın da bakın de Demek uygun olmaz Yani okumanın bir zararı olur mu? E olmaz yani iyileşirse ne ala İyileşmezse yapacak bir şey yok tabi e Kıza da dedim ki Şey yap abdestsiz gezme Yani beş vakit namazını kıl Mümkün olur da abdestsiz gezme İşte akşam namazından sonra 3 ihlas 3 feları 3 nas oku Bunlara muavizat deniyor biliyorsunuz Hani hı hı. insanın bir takım görünür görünmez belalardan işte koruyan e, sureler anlamında e, sığınıcı sureler Allah'a sığınıyoruz. Ondan sonra işte sabah namazından sonra da bunları üçer defa oku. Yatınca da yatağı bunları üçer defa oku ki bunlar Peygamber Efendimiz tavsiyesidir. Sonra kalktık geldik. Aradan bir müddet geçti. Sonra aklıma geldi ya bu kız ne oldu acaba diye. O beni götüren cemaatimize dedim ki ya ne oldu? Hocam iyileşti dedi. Yani şimdi ben okuduğumda ilaç değil tabi şüphesiz şifayı veren Allah'tır. Dolayısıyla e, yani böyle e, kendisi okuyabilir bir hoca efendi okuyabilir yaşlı bir insana okutabilir ama e, yani okumak demek dua etmek demektir. Evet. Onu kastıyorum. Allah Allah'ın kelamını yani Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyoruz ve Cenab-ı Hak'tan şifa istiyoruz. Şimdi Celil Bey biz ilaç kullandığımız zaman ilaç ne yapıyor? O Küresizlik ilaç nereden oluyor. yapılıyor? Bitkilerden yapılıyor öyle Hı -hı. değil mi? Yani ilaçların hepsi bitkilerden yapılıyor. O bitkilerde şifayı var eden kim? Allah şükür. Allah. Yani aslında biz şifayı Allah'tan istiyoruz. Şeyde aracı. Ee, o ilaç aracı oluyor. Bakın bunun Kur'an-ı Kerim'de örneği var. Yani bu Sabahat kardeşimize e, bir yol göstermek, rehberlik etmek için bunları anlatıyorum. Şimdi Eyüp Aleyhisselam 18 yıl hastalık çekiyor. Sonra diyor ki Ya Rabbi dert bana dokundu şifa ver. Cenab-ı Hak sizi doğrudan iş verebilir miydi? Verirdi. Verirdi. Tamam ilaçtır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Mucizen evinden direkt verebilirdi. Tabii lütfundan ilaçtırıverir. Hı hı. Ama Cenab-ı Hak ona dedi ki sen şimdi ayağını bir yere vur. Ondan sonra oradan bir su çıkacak. Şimdi Eyyub Aleyhisselam'ın iki hastalığı var. Bir iç hastalıkları var. Bir de cildinde bir hastalık var. Yani uzun yıllar bu hastalığı çekmiş. Bu Allah'ın peygambere. Bak peygamber. Yani insan peygamber hastalanıyor. Peygamberimiz de hastalandı tabi. Şimdi ayağını yere vur. Oradan bir su çıkacak. O sudan iç. İçince iç Hı. hastalıkları iyileşecek. Sonra o suyla da yıkan ciltteki hastalıkları iyileşecek. Bu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor bunu. Hakikaten Eyüp Aleyhisselam ayağını suya vuruyor. Efendim, işte Şanlıur tarafa, şanlıurfa şanlıurfa fotoğrafında e, yaşamış, işte o kuyunun yani İbretül Aleyhüm ayağını vurup da suyun çıktığı yer, yere gittim ben. Hı hı. E, tabii o su orada yok şimdi, hangi suydu bilmiyorum çok zaman geçti. Ayağını yere vuruyor. Bak bu hikaye değil yalnız. Bu kan ayetleriyle e, sabit olan bir şey, ayet e, şeyi bilgisi. Ayağını yere vuruyor. Çıkan sudan içiyor, iç hastalıkları iyileşiyor. Ee, o suyla yıkanıyor, cilt hastalıkları iyileşiyor. Bak bizim buradan çıkardığımız anlam, hikmet, ders, mesaj şudur. Yani Rabbimiz isteseydi, o suyu içmeden de, o suyla yıkanmadan da onu iyileştirebilirdi. Ama Allah araya bir vasıta koydu. Yani orada artık o su bir ilaç mesabesindedir. Tamam mı? Bizim yani düşen de, de vesilelere başvurmak. Vesilelere yapışıyoruz Yani onu anlatmak istiyorum Mesela ben de o hani şu suya Bazen bizim e, Anadolu'da insanlar ya bu okumuş Falan diyorlar ya bu oradan kaynaklanıyor hmm. e, Ben de o Demin bahsettiğim örnekte e, Yani Okuyabilirsiniz Allah'tan şifa isteyebilirsiniz Ayet okuyorsunuz e, Suyu okuyup ilaç gibi Yani e, Eyüp Aleyhisselam yaptığı gibi Yani bunu o şifayı verecek Rabbimdir öyle bir şey yapsın. Bizim buradan sö yani söyleyebileceğimiz bunlardan ibaret. Allah'a dua etsin. İnşallah Cenab-ı Hak şifa versin. İnşallah hayırlı şifalar evet. diliyoruz. Yani hani, duayı sözlü ve fiili olarak ikiye ayırmıştık ya. Bunda da böyle yapmak lazım. Mesela İbni Velislamî ki hem Allah'tan şifa istedi hem de o suyu içti ve yıkandı. Yani işin hem e, fiili kısmını, fiziki, maddi kısmını hem de manevi olarak dua kısmını birlikte yaptı.